Geleceğinden bahisler açılan bir diğer belde de Hicaz'dı. Ağırlıklı olarak toplum cehalete yelken açıp gitse de, burada Varaka İbni Nevfel, Zeyd İbni Amr ve Kus İbni Saide gibi ışığa hasret olanlar yol gözleyenler vardı. Fazilet aşığı bu insanlar etraflarında olup bitenlerden rahatsızlık duyuyorlardı. Ama çözüm adına ellerinden bir şey gelmiyor. Tek umutları vardı, Allah'ın son nebisi gelecek ve karanlığa kurban giden kalabalıkları içinde bulundukları karanlıktan tutup çıkaracaktı. Tevrat ve İncil başta olmak üzere belli başlı kaynaklara ulaşmışlar ve buralarda kendilerini kurtaracak son nebinin özellikleriyle karşılaşmışlardı. Zeyd İbni Amr Zeyd bin Amr, aşereyi i Mübeşşereden meşhur sahabe, Said bin Zeyd'in babası. Zeynep binti Cahş'ın abeyi ve Hazreti Ömer'in de amcasıydı. Hazreti İbrahim'den kalma bir inanca sahip haniflerdendi. Bu sebeple putlardan yüz çeviriyor ve her fırsatta onların hiçbir fayda ve zarara muktedir olamayacaklarını haykırıyordu. Sadece Allah adına kesileni yiyor, harama el sürmüyordu. Kabe'ye sırtını yaslayıp oturduğu bir gün, etrafında biriken insanlara şöyle seslendiği duyulmuştu. Ey Kureyş toplumu! Zeyd'in nefsi, yetki kudretinde olana yemin olsun ki, burada, benden başka, İbrahim dini üzere olanınız yok. Arkasından da, ellerini semaya kaldırmış ve Allah'ım şayet senin katında hangi yüzün daha hayırlı olduğunu bir bilebilseydin mutlaka ona secde ederdim ama bunu bilemiyorum diyerek çaresizliğini isaretmiş, etmiş daha sonra da üzerine bindiği hayvanın sırtında secde ederek bir bildiği Rabbine şükrünü eda etmişti Putlarla kuşatılmış çevrelerinin yoğun baskılarından kurtulma ve inançları adına yeni yüzler bulmak için bir gün kendisi gibi bir muvahit olan Varaka İbnü Nevfel, Osman İbnü'l Huveyris ve Abdullah İbnü Caşla birlikte yola koyulmuş ve Mevzıl'daki bir rahibin yanına gelmişlerdi. Rahip Zeyd'e döndü ve Ey deve sahibi Nerelerden geliyorsun diye sordu. İbrahim'in inşa ettiği binanın olduğu yerden. Cevabını verdi. Ne arıyorsun? Neyin peşindesin? Diye maksadının ne olduğunu sorunca da Zeyd... İnancımı yaşayabileceğim, sağlam bir din arıyorum. Cevabını verdi. Rahip şaşkınlık içindeydi gerçekten din arayanların gözlerini diktikleri beldeden birileri geliyor ve buralarda başka bir din arıyorlardı. Gerçekten bu şaşılacak bir durumdu. Derya içre deryada olsalar da bazen suyun kadrini bilemeyenler olabiliyordu. Ancak hakperest olmak gerekiyordu ve rahip Zeyd'e yönelerek geri dön zira beklediğin ''Senin geldiğin yerde zuhur etmek üzere'' deyiverdi. İnsan eliyle imal edilen sahte putların ilah olamayacaklarına haykırması... ...birçok kişiyi rahatsız etmiş ve okların üzerine çevrilmesine sebep olmuştu. Hatta bu sebeple kardeşi Hazreti Ömer'in de babası Hattab'ın şiddetli taziyikleriyle karşılaştı. Nasıl olur da Hattab ailesinden biri çıkar ve Mekke otoritesine karşı gelerek kendisine başka bir yol tercih edebilirdi? Ona göre putlara kullukta kusur etmenin ve kestiklerini yememe gibi bir kural tanımazlığın mutlaka bir cezası olmalıydı. Akıllansın diye. Onu Mekke'nin kenar tepelerine çıkarıyor ve oralarda işkenceye tabi tutuyordu. Kendisi yorulunca gençlerden yerine vekiller tutuyor ve böylelikle ustanacağı ana kadar işkencenin devam etmesini sağlıyordu. Ne kadar ayak takımı başıboş serseri varsa onlara tembih üstüne tembihler de bulunuyor ve öz kardeşinin Mekke'ye dönmesine izin vermiyordu. Artık Zeyd Mekke'ye ancak gizli gizli gelebiliyordu. Farkına varır varmaz derdest ediyor ve dinlerini bozacak veya birilerini de arkasına takacak diye hemen Mekke'den uzaklaştırıyorlardı. Zira o her fırsatta secdeye yöneliyor ve şöyle haykırıyordu. Benim ilahım İbrahim'in ilahı. Dinim İbrahim'in dinidir. ...cahiliyenin olumsuzluklarından o kadar sıkılmıştı ki... ...yeni yeni arayışlar içine girdi. Önce Yahudilerle oturup... ...onların inançlarını benimsemek istedi... ...ama onların inançlarının da... ...kendisini tatmin etmeyeceğini görmüştü. Ardından Hristiyanlığın peşine düştü. Ama kısa sürede... ...burada da aradıklarını bulamayacağına karar verdi. Derken bir gün... Kendisi gibi İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine yaşayan bir hanif bulabilmek ümidiyle doğduğu beldeyi terk ederek Şam taraflarına yöneldi. Ehli kitap arasında sora sora aradığını bulabilmek için Mevsil ve Ceziretü'l-Arab'ı dolaştı. Ancak gönlünü teskin edebilecek bir merci bulmaktan yoksundu. Nihayet Şam'a geldiğinde kendisini bir rahibe yönlendirdiler. Maksadını ona da anlattı Zeyd. Rahip de boş değildi. Maksadını anlamıştı. Ve Zeyd'e şöylece nasihat etmeye başladı. Sen bana öyle bir dinden bahsediyorsun ki... ...bugün o dini yaşayan birisini bulmaya imkan yoktur. Sen İbrahim'in Hanif dinini arıyorsun. O ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. O... ...tek olan Allah'a kullukta bulunuyor... ...ve geldiğin beldedeki beyte yönelerek... ...namaz kılıp secde ediyordu. O dinin tedrisini yapan ve bilgisine sahip olanların... ...hepsi göçüp gittiler. Ancak beklenen bir nebi var ki... ...onun gelme vakti çok yakındır. Sen kendi beldene git... ...ve orada bekle. Çünkü Allah... ...senin kavmin arasından İbrahim'in dini üzere bir nebisini gönderecek ki... ...o Allah katındaki en mükerrem varlıktır. Tarifler Zeyd'in geldiği Mekke'yi gösteriyordu. Ne ilginçti ki aradığını bulabilmek için terk ettiği yere arayıp da bulamayacağı müjdelenen Nebi gelecekti. Vakit geçirmeye gerek yoktu ve hemen geri yola koyuldu. Şam Yahudi ve Hristiyanları Zeyd'in bu hal ve davranışlarından hoşlanmamışlardı. Öyle bir noktaya gelmişti ki yolunu kestiler ve Zeyd'i aradığını bulamadan hunharca öldürdüler. O, gelecek son nebiye inancı tam olmasına rağmen... ...Tulva Beşkal'a gurub edecek ve beklediği mutlu anı göremeden yola revan olacaktı. Dilinde şunları tekrar eder dururdu. Ben bir din biliyorum ki onun gelmesi çok yakındır. Gölgesi başınızın üzerindedir. Fakat bilemiyorum ki ben o günlere yetişebilecek miyim? Zeyd bir esintiden müteessir olmuş ve vicdanı Hakk'a karşı tamamen uyanmış biriydi. Bir olan Allah Celle Celaluh'a inanıyor ve ona teslimiyetini arz ediyordu. Ancak ne inandığı Allah'a Allah'ım diyebiliyor ne de O'na nasıl ibadet edeceğini bilebiliyordu. Sahabe-i Kiram'dan Amir İbni Rebia, Zeydi İbni Amr'dan işittiği sözleri bir gün şu ifadelerle anlatacak. Ben İsmail'in. Sonra Abdülmuttalib'in soyundan gelecek bir nebi bekliyorum Ona yetişebileceğimi zannetmiyorum Ama ona iman ediyor Tasdik ediyor ve kabul ediyorum ki O hak nebidir Eğer senin ömrün olur da ona yetişirsen Benden ona selam söyle Sonra da sana onun şemalinden haber vereyim de Sakın şaşırma Dedi ben de buyur anlat dedim Devam etti Orta boyludur Ne çok uzun ne de çok kısadır Saçları tam düz de Kıvırcık da değildir İsmi Ahmet'tir Doğum yeri Mekke'dir Peygamber olarak Gönderileceği yer de burasıdır Ancak daha sonra Onun getirdikleri Kavminin hoşlarına gitmediğinden Onlar onu Mekke'den Çıkaracaklardır o, yesi ve hicret edecek ve getirdiği din oradan yayılacaktır. Sakın ondan gafil olma. Ben diyar diyar dolaştım ve Hazreti İbrahim'in dinini aradım. Bütün konuştuğum Yahudi ve Hristiyan alimleri bana, senin aradığın daha sonra gelecek dediler. Ve hepsi de bana, biraz evvel sana anlattığım şeyleri anlattılar. Ve sözlerinin sonunu da şöyle bağladılar. O son peygamberdir. Ve ondan sonra da bir daha peygamber gelmeyecektir. Kus İbn Saide. Kus İbn Saide'yi ukaz panayırında, kızıl devesinin üzerinde halka seslenirken tanıyoruz. Yüz yaşını geçmiş İyad kabilesinin reisi bu ihtiyar. Gözünü geleceğe dikmiş ve gelecek olan Nebi hakkında insanları bilgilendirmekte ve ruhlarına tesir edecek ifadeleriyle onları imana hazırlamaktadır. Ukaz panayırında kızıl devesinin üzerine çıkmış, insanlara şöyle seslenmektedir. Ey insanlar! Hepiniz bir araya gelin. Giden herkes gitmiştir. Her gelecekte mutlaka gelecektir. Karanlık gece, burç burç gökyüzü, dalga dalga deniz, göz alıcı yıldızlar, kameti bayla yüce dağlar, akıp giden nehirler. Hiç şüphe yok ki semada yeni bir haber var. Şüphesiz yerde de ibretli kolaylar. İnsanlara şöyle bir bakıyorum da gidiyorlar. Ama hiç geri gelmiyorlar. Gittikleri yerde kalmaktan memnunlar da mı orada kalıyorlar? Yahut bırakıp gidiyorlar ve orada uykuya mı dalıyorlar? Allah'a öyle bir kasem ederim ki bundan hiç şüphe yok. Allah katında öyle bir din var ki o din sizin bu dininizden ona daha sevimli. Hani ya babalar, dedeler, atalar... Nerede soy sop? Hani ya süslü saraylar ve mermer binalar yükselten Ad ve Semud milletleri. Hani ya dünya varlığından gururlanıp da ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim diyen Firavun ve Nemrut. Onlar zenginlikçe Kuvvet ve kudretçe sizden çok üstündüler. Ne oldular? Toprak onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı. Kemikleri bile eriyip gitti. Çatıları sökülüp süpürüldü. Şimdi onların mekanlarını köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflete düşmeyin. Onların yolundan gitmeyin. Her şey fani. ...baki olan Allah... ...ortaksız... ...ve benzersiz... ...mutlak bir Allah... ...tapılacak ancak o... ...doğmuş ve doğurmuş olmaktan... ...münezzet Allah... ...evet... ...evet... ...olup bitenlerde... ...gelip geçenlerde... ...bize ibret olacak çok şey var... ...ölüm bir ırmak... ...girecek yeri çok... ...ama akacak yeri yok... ...büyük küçük... Hep göçüp gidiyoruz. Herkese olan size ve bana da olacaktır. Gerçekten de ölüm beklediği nebi'yi göremeden onu da kuşatacak ve onun içinde vuslat bir başka aleme kalacaktı. Ancak ne büyük tevafuktu ki onun Ukaz panayırındaki hutbesini dinleyenler arasında gelmesini beklediği son nebi de vardı. Ve yıllar sonra onu tanıyanlar Allah Resulü'nü ziyarete geldiklerinde konu İbni Said'den açılacak ve onun o gün anlattıklarıyla hatıralar hep beraber yeniden tazelenecekti. Kendisini dağ başında uzlete vermiş bu ihtiyar bilge şiirlerinde de benzeri konulara değiniyor ve her fırsatta harem dahilinde ...Hâşimoğullarından bir peygamberin geleceğini söyleyip duruyordu. Bir şiirinde şöyle dediği anlatılacaktı. Yarattıklarını abes yaratmayan Allah'a hamdolsun. İsa'dan sonra bizi başıboş bırakmayan ve lütufta bulunan. Aramızdan Ahmedi gönderecektir ki... ...o gönderilen en hayırlı Nebi'dir. Her bir canlı nefes alıp hareket ettikçe... Allah'ın selamı ona olsun. Kaynak Yayın Grubu sundu.